Bismillah. Alhamdulillah. salatu wa s ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdike wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbimiz Allah Tebaraka ve Teala'ya hamd edip Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra Usulü'l İman dersimizin 5. meclisindeyiz. Bu me bu mecliste Allah'ın tevfiki ile Usulü'l İman'ın İmanın rükünlerinin, amentü esaslarının beşincisi olan ahiret gününe iman esası hakkında konuşacağız. <gülüyor> ahiret gününe iman etmenin usulü imandan oluşunun delili Yüce Allah tebaraka ve Teala'nın Bakara suresindeki Usulü'l-i imana asıl olan ayeti kerimesidir. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki, Leysel birra entüvellü wujuhakum kibelel meşriki vel magrib. Gerçek iyilik, sizin yüzlerinizi doğu veya batı istikametine çevirmenizde değildir. Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir. Ancak gerçek bir gerçek iyilik Allah'a ve ahiret gününe iman eden vel meleiketi vel kitab ve nbiyin meleklere kitaplara ve nebilere iman eden kişinin yaptığı ortaya koyduğu ameldir gerçek bir gerçek iyilik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de İmam Müslim rahimehullah'ın rivayet ettiği Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste, Cibril'in kendisine iman nedir diye sorması üzerine ona imanı, imanın bu usulleri ile tarif ederek cevap vermişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in, iman nedir bana haber ver sorusuna şöyle dedi cevaben, iman En tu'mine billahi ve melâiketihi, وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe iman etmendir. Ve hayır ve şerri ile kadere iman etmendir. Ahiret gününe imanın, imanın asıllarından olduğu hususunda bütün Müslümanlar, hatta Müslümanların dışındaki sair, kitap ehli olan milletler ittifak halindedirler. Ahirete iman sözümüzle kastettiğimiz şey, bu dünyanın baki olmadığı, bu hayatın ebediyen devam etmeyeceği, bir gün bu hayatın biteceği ve ondan sonra içinde hesabın ve cezanın karşılığın olduğu başka bir hayatın başlayacağına iman etmektir. En basit, en anlaşılır şekliyle ahirete iman budur. Bu hayatın bir gün son bulacağına, bu dünya hayatının nihayete ereceğine ve ondan sonra... Diriliş ile yeni bir hayatın başlayacağına, bu hayatta hesabın ve cezanın, karşılığın, mükafatın olacağına iman etmektir. Bu esas kardeşlerim, Rabbimizin kitabında ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde Allah'a imanın karini olarak zikredile gelmiş hep. Allah'a ve ahiret gününe iman etmek. Allah'a ve ahirete inananlar Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa Demek ki bu esas Allah'a imandan sonra iman esasları içerisinde en önemlilerinden biridir Belki de en önemlisidir. Yüce Allah tebareka ve Teala diyor ki fein tennazertum fi şey in faruddu ilallahhi var rasul ...bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz... ...onu Allah'a ve Resulüne götürün... ...in kuntum tu'minune billahi... ...vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe... ...iman ediyorsanız... ...bu ikisi zikredilmiş. Allah tebareke ve teala diyor ki... ...ecaaltum sikayetel hacc... ...ve imaratel mescidil harami... ...kemen amene billahi... ...vel yevmil ahir. Siz... Hacılara su vermeyi ve Mescidi Haram'ı imar etmeyi Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyle bir mi bir mi yaptınız? Bunu onun gibi mi değerlendiriyorsunuz? Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "İnnemâ yağmuru mesacidi'llâhi men âmana billâhi ve'l-yevmil âhir." Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir fel yekul hayran evl yasmud Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veyahut da sussun Bunların emsali ayetler ve hadisler pek çoktur. Anlatılmak istenen şey ne? Ahirete iman esası Allah'a iman esasının karinidir onunla birlikte çok sık zikredilen ondan sonraki en büyük esastır. Allah'a iman bu iman esaslarının en büyüğüdür. Bütün diğer esasların kendisine döndüğü asıldır, temeldir. Ondan sonra da ahirete iman gelir. Ahirete iman kardeşlerim bir son olduğuna, bir son gün olduğuna bu son günün içerisinde hesabın ve cezanın olduğuna itikad etmek en geniş anlamıyla ehli sünnet ve cemaat itikadı içerisinde ölümden sonra her bir bireyin kendi ölümü ile başlayıp ölümden sonra kitap ve sünnette başımıza geleceği bize haber verilmiş yaşanacak olacak bütün olayların her birine iman etmeye şamil bir iman esasıdır. Kitapta ve sünnette ölümden sonra yaşanacaklarla alakalı anlatılan, haber verilen her bir şeye iman etmek ahirete imanın kapsamındadır. Bunların başında ölüm var. Ondan sonra kabir sualine, kabir fitnesine, kabir azabına, Orada yaşanacak olan şeylere, sonra dirilişe, hesaba çekilişe, havza, sırata, mizana, amel defterlerine, cennete, cehenneme ve bunların içinde anlatılan ayrıntılı olan şeylerin tümüne birden iman etmek, ahirete imanın kapsamındadır. Herhangi bir şey, bize kitap ve sünnette, Ölümden sonra başımıza gelecek şeylerden dir diye haber edilmişse o şeye iman etmek ahirete iman etmektendir. Kabir azabına iman etmek ahirete imandandır. Kabir fitnesine, sualine iman etmek ahirete imandandır. Sırata iman etmek ahirete imandandır. Amellerin, amel defterlerinin tartılacağı terazilere iman etmek ahirete imandandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin havzına iman etmek ahirete imandandır. Bunlar ve bunlar dışında sahih, sabit naslarda her ne anlatılmışsa, her ne haber verilmişse onlara iman etmek ahirete iman etmektendir. Bununla birlikte ahiret gününe iman etmenin kendisiyle tas tamam olacağı esas mesele şu dört meseledir. Ahirete iman şu dört meseleye iman etme ile gerçekleşir. Ahirete imanın esas konusu hatta bütün şeriatların, bütün nebilerin getirdiği dinlerde insanlara haber verildiği esas meseleler şu dört meseledir. Ahirete imanın usulleri o zaman bu dört mesele. Birincisi bu dünyanın sonunun bir gün onun kıyametinin kopması ile geleceğine itikad etmek kıyametin kopacağına saatin geleceğine iman etmek itikad etmek ahirete imanın kendisiyle tamam olacağı dört şeyin birincisidir bir gün Rab tebareke ve teala'nın haber verdiği gibi sura üfrülecek yeryüzü büyük bir sarsıntı ile sarsılacak Allah Tebareke ve Teala'nın kitabında ne? pek çok yerde özellikle Mekki ayetlerde ayrıntıyla anlattığı gibi dağlar yerinden oynayacak güneş sönecek dürülecek yıldızlar dökülüp saçılacak denizler kaynatılıp alevlendirilecek insanlar birbirinden kaçacak sahip oldukları en kıymetli mallarını bile başıboş bırakacaklar o günün dehşetinden şiddetinden küçük çocukların saçları ağıracak emzikli kadınlar emzirdiği çocuklarını unutacak hamile kadınlar karınlarındaki çocukları düşürecek hasılı bu ve bunlar dışında Rabbimizin haber verdiği o bütün dehşetiyle bir gün yaşanacak ve bugün bu dünya hayatının, dünyanın kıyametidir, sonudur. İşte buna iman etmek, ahirete iman esaslarının birincisidir. Çünkü ahiret hayatı bu dünyaya nispetle, kıyametin kopmasıyla başlayacak. Peki, fert olarak sana nispetle neyle başlıyor? Ölümle başlıyor. Senin ölmen, senin kendinin kıyametidir. Senin kıyametin koptuktan sonra artık senin ahiretin başladı. Burada söz konusu ettiğimiz şey dünyanın kıyametinin kopmasıdır. Artık bunda hiç kimse dışarıda kalmadan bütün beşerin, Adem'den beri gelen bütün insanlığın kıyameti başlamış olacak. Allah tebarek ve teala kitabında kardeşlerim, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Yemin ederek cevap vermesini emrettiği şeylerden bir tanesi kıyametin kopacağıdır. Allah Nebisi'ne kitapta üç şey için yemin etmesini emrediyor. Birincisi kıyametin kopmasıdır. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَةِ Kâfirler, Kıyamet saati bize gelmeyecek dediler. Kıyamet diye bir şey yok kopmayacak öyle bir gün gelmeyecek dediler. Allah Tebareke ve Teala diyor ki Kul de ki ey peygamber Bela ve Rabbi le kum. Hayır Rabbime yemin olsun ki o mutlaka sizin başınıza gelecek. Allah Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kıyametin geleceği ile alakalı yemin etmesini emrediyor. Kul bela ve rabbi de ki hayır bilakis Rabbime yemin olsun ki o sizin başınıza gelecek. Allah subhanahu ve taala'nın emrettiği surun sahibine izin verdiği gün ve nufiha fis-suri sura üflenecek. فَصَعِقَ مَنْ فِي ve وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ Allah Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerlerde her kim var ise, yere düşüp bayılacak, ölecek, yüzü üzerine kapaklanacak. Suhra üfrüldüğü o gün. Bunun ardından büyük bir zelzele olacak. Allah subhanehu ve teala bütün insanları, bu zelzelenin bu sarsıntının dehşetiyle korkutarak diyor ki: Ya eyühen nasu taku rabbakum. Ey insanlar! Rabbinizden korunup sakının. İnne zelzele't-saati şeyun azim. Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı azim, pek büyük, pek dehşetli bir şey. Yevme ha. Sen o sarsıntıyı, o kıyameti gördüğün gün tezehlu kullu murdı'atin amma erd'at her emziklik kadın emzirdiği çocuğunu unutur. Ve kullu zati hamlin hamleha ve her hamile karnında taşıdığı bebeğini düşürür. Ve tarannase sukara İnsanları sarhoşlar olarak görürsün. وَمَا هُمْ بِسُكَارَا Halbuki onlar sarhoş değil. Sarhoşluk verecek bir şey içtiklerinden değil bu sarhoş elleri. وَلَاكِنَّ <gülüyor> عَذَابَ Ancak ne var ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Bu söylenen sözler mübalağa değil. Allah'ın hak ve gerçek sözleridir. Allah diyor ki فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ eğer kafirlik ederseniz yevmen yec'alul wilda şîbe küçük çocukları kocamış ihtiyarlara çevirecek günden nasıl korunacaksınız? Gün nasıl vasfedilmiş? Küçük çocukları kocamış ihtiyarlara çevirecek o günden nasıl korunacaksınız? Kendinizi bu günden nasıl koruyacaksınız? Allah tebaraka ve Teala diyor ki İza zulzilatil ardu zilzalaha Yeryüzü o sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve ahrajatil ardu azqalaha ve yeryüzü içindeki ağırlıkları dışarıya çıkarttığı zaman ve qala'l insanu ma ve insan bu yeryüzüne ne oluyor böyle dediği zaman böyle büyük bir sarsıntıyla Dehşetli bir sarsıntıyla Yeryüzü sarsılacak Rabbimizin Mekki ayetlerde Çok vurguladığı gibi şemsu <gülüyor> kuvvirat Güneş dürüldüğü zaman Ve izen Nucumun kederat Yıldızlar sönüp Döküldüğü zaman Ve izel cibalu suyyirat Ve dağlar yürütüldüğü zaman Ve izel İşaru uttilet ve o kıymetli develeriniz başıboş bırakıldığı zaman ve vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman ve biharlar sujdirat ve denizler kaynatıldığı fışkırtıldığı zaman işte kıyamet gününde Allah'ın yaşanılacağını görüleceğini haber verdiği işler. İde semaun fatarat Gök yüzü çatır çatır yarıldığı zaman ve izel kevakibun tetarat yıldızlar saçılıp döküldüğü zaman ve izel biharu denizler tefcir edildiği patlatıldığı kaynatıldığı zaman ve kuburu bu'sirat ve kabirler açılıp yarıldığı zaman bütün bunlara kardeşlerim iman etmek Kitapta ve sünnette burada söylediklerimiz sadece o içerisinden bazıları. Burada bunları hem isbat sadedinde zikrediyoruz. Hem de bize belki bir öğüt olur. Belki bundan bir kendimize ders çıkartırız. Halimizi ıslah ederiz diye bazılarını misal olarak zikrediyoruz. Ahiret gününe iman etmenin birinci basamağı olan birinci esası olan şey... Bu kıyametin mutlaka kopacağına iman etmektir. Allah tebaraka ve Teala Nebisine kıyametin geleceği ile alakalı yemin etmesini emret. Ahiret gününe imanın ikinci meselesi, kıyamet koptuktan sonra Allah tebaraka ve Teala'nın dilediği bir müddet geçince. Ba'thu ba'del mevtin olacağına iman etmektir. Ba'thu ba'del mevt ölümden sonraki diriliş demektir. İnsanların kıyametten önce ölenler, kıyamette düşüp ölenler, hasılı bütün insanların yeni bir yaratılma ile mezarlarından yaratılarak kalkıp dirileceklerine iman etmektir. Bunun ismi neymiş? Ba'fü ba'del mevh. Ölümden sonraki diriliş. Veya da el ba'f. Diriliş. Bu dirilişten sonra hesap, ceza, karşılık, amellerin tartılması, insanların hesaba çekilmesi, azap veya nimet görmeleri işte bu dirilişten sonra olacak. Bu diriliş kardeşlerim hakiki Bedenlerin dirilmesi manasındaki gerçek bir diriliştir. Ahiret hayatında yaşadığımız, sahip olduğumuz, hissettiğimiz bu bedenlerimizle, bu duygularımız, bu aklımız ve bu kalbimizle yeni baştan dirilip yaratılacağız. Ahirette yaşanacak olan şeyler, hesap, cennet, cehennem, bunlar sadece... Ruhların yaşadığı şeyler değildir. Bizatihi bu bedenlerimizle tekrardan diriltileceğiz. Bu dirilişten sonra artık hesap ceza bu bedenlerimiz üzerine olacak. Dirilişe bu şekilde iman etmek, bunun bedenlerimizle olacak gerçek bir dirilme olduğuna inanmak ahirete iman etmenin dört temelinden bir tanesidir. Yüce Allah Tebaraka ve Teala Nebisine yemin etmesini emrettiği işlerden ikincisi de işte bu dirilişin olacaktır. Birincisi neydi? Kıyametin kopacağı. İkincisi bu dirilişin olacak. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Zaa'amellezine kafarû en len yub'athû." Kafirler <gülüyor> diriltilmeyeceklerini zuymettiler, iddia ettiler. Kafirler, bir daha diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Kul, de ki, Bela ve Rabbi, hayır, aksine, Rabbime yemin olsun ki, letub'a'thunne, diriltileceksiniz. Ve letunebbeunne bima amiltum. Ve yaptıklarınız ameller size haber verilecek. ve عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Bu Allah'a çok kolaydır. Kafirler dediler ki, kafirler diriltilmeyeceklerini zannettiler. Bunu iddia ettiler. Allah Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrederek diyor ki, De ki, hayır öyle değil. Bilakis Rabbime de yemin olsun ki diriltileceksiniz. Ve yaptıklarınız size tek tek haber verilecek. Ve bunu yapmak Allah için hiç de zor bir şey değildir. O Rabb Tebareke ve Teala sizi siz hiç yokken yarattı. Hiç yokken yaratabilen öldükten sonra diriltmeye kadir değil midir? Hiç yoktan, hiçbir şeyken. La şeyken halk edip yaratan. Öldükten sonra, çürüdükten sonra tekrar iade etmeye, yeni baştan yaratmaya kadir değil midir? Elbette Rab tebareke ve teala buna kadirdir. Allah subhanahu ve teala yaratanla, yaratıcıların yaratanların en güzel yaratanıdır. En iyi bilenidir. Her türlü yaratmaya kadir olan ve her türlü yaratmayı en iyi bilendir. Tebareke ve teala. Mekke'nin müşrikleri bu yaratılışı inkar ettiler. Tekrar yaratılışı Dirilişi Ve Rab Subhanahu ve Teala'ya Bazı meseleler getirerek itiraz etmeye kalktılar Allah Tebareke ve Teala Diyor ki Yasin suresinde Evelem yaral insanu İnsan görmüyor mu? Enna Halaknahu min nutfetin Biz onu bir damla Sudan yaratmıştık Feizahüve Hasimun mubin Şimdi çıkmış karşımıza da bize husumet yapıyor. Biz onu bir damla sudan yaratmıştık, şimdi çıkmış karşımıza bize kafa tutuyor, bize dikileniyor. Ve darabelen, tutmuş bize meseleler vermeye kalkıyor. Ve darabelen, ve nesi halka? Kendi yaratılışını da unutmuş. Allah onu neyden yarattı? Hangi evrelerden geçirerek onu tam bir insan yaptı, bütün bunları unutmuş, Allah'a kafa tutmaya, ona diklenmeye ve ona meseller getirmeye kalkışıyor. Diyor ki: "Qal men yuhil idama Bunlar çürüyüp gittikten sonra bu kemikleri kim diriltecekmiş? Böyle söylüyor. Bir de misal getiriyor. Eline de kemik almış, kemiyi öfeliyor. Diyor ki: "Bu çürüyüp gittikten sonra bunu kim diriltecekmiş?". Allah tebâreke ve Teala diyor ki kul sen ona de ki yuhiyyîhe lezî enşâhâ evvelen Onu ilk baştan yaratan kimse işte o tekrar diriltecek. Bunun hangisi daha zor? İlk baştan hiçbir şey için yoktan onu vücuda getirmek mi daha zor? Yoksa var olan bir şey çürüdükten bozulduktan sonra tekrar onu tamir edip onarmak mı daha zor? Subhanallah. De ki onu ilk başından kim diriltme, kim yaratmışsa onu tekrardan o diriltecektir. Yüce Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim bizi topraktan yarattı. Yeryüzünden çıkarıldık. Sonra ölümler, ölümlerimiz geldiği zaman tekrar yeryüzüne döndürüleceğiz. Sonra Allah işte bu ba'd ile bizi tekrar yeryüzünden yaratıp bitirecek. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki Minha halaknakum sizi oradan yarattık. Yani yeryüzünden onun toprağından sonra sizi oraya iade edeceğiz. Tekrar oraya döneceksiniz bir gün. Uhra. Sonra sizi bir kez daha yine oradan çıkaracağız. Bu topraktan yaratıldık. Sonra o toprağın bağrına defne olunacağız. Sonra Allah bize o topraktan bir daha yaratacak. Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: Vallahu embatakum minel ard nabata. Allah sizi bu yeryüzünden bitki bitirir gibi fiha. Bitir. Sonra sizi oraya tekrar döndürecek ve ihricukum ihraca sonra sizi oradan bir kez daha çıkaracak. İşte buna itikad etmek Öldükten sonra bedenlerimizle, akıllarımızla, kalplerimizle, duygularımızla tekrardan dirileceğimize iman etmek ahirete imanın ikinci aslıdır. İkinci büyük ayağıdır. Ahirete iman etmenin kardeşlerim üçüncü esası. Ahirete imanın kendisiyle tam olmayacağı dört şeyden üçüncüsü Hesabın olacağına iman etmektir. Sorgulanacağımıza, hesaba çekileceğimize, Rab tebareke ve teâlânın önünde bütün yapıp ettiklerimizden tek tek sorguya çekileceğimize iman etmektir. Dirilişten sonra insanlar toplanacaklar bir meydanda. Bu meydanda çok uzun bir bekleyişle bekleyecekler. Sonra alemlerin Rabbi Allah tebaraka ve teala her kulun hesabını tek tek görmek için inecek. İşte bu hesabın görüleceğine iman etmekte ahirete imanın asıl meselelerinden bir tanesidir. Yüce Allah tebaraka ve teala diyor ki: "Fe Rabbike Rabbine yemin olsun ki" لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Rabbine yemin olsun ki yaptıkları işlerden dolayı onların tümünü sorguya çekeceğiz. Yaptığınız her bir işten dolayı, söylediğiniz sözlerden dolayı, gözlerinizin hain bakışlarından dolayı, Küçük, büyük, her bir işten dolayı Allah tebaraka ve teala sizi bize hesaba çekecek. İnne ileyna iyâbehüm. Onların dönüşleri bizedir. Thumme inne aleyna hisâbehüm. Sonra onların hesabını görmek de bizim üzerimizedir. Allah tebaraka ve teala diyor ki, İkterebe linnâsi hisâbuhüm. İnsanlara hesapları yaklaştırıldı. Hesap vakti yaklaştı. وَهُمْ fi غَفْلَةٍ mu'ridun Ancak onlar gaflet içinde yüz çevirmeye devam ediyorlar. Hesap vardır, gerçektir, yakındır. Allah tebareke ve teala her birinizi tek tek hesaba çekecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim, Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte Rabb tebareke ve teala'nın kulları tek tek hesaba çekeceğini anlatırken şöyle buyuruyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam İnne Allahe yudnil mu'min Allah Subhanahu ve teala mü'min kula yaklaşır. Fe yada'u aleyhi kenefehu Ve Allah Allah yanını onun üzerine koyar ve yesturuhu ve onu örter. Mümini hesaba çekecek. Yanına yaklaşır. Onun üzerini örter. Fe yakulu ona der ki ete'rifu zembekeze filanca günahı hatırlıyor musun? Ete'rifu zembekeze falan günahını biliyor musun? Feyekulu na'am ay rabb der ki evet ya rabbi hatta iza qarrarahu bi sonra Allah ona böyle tek tek bütün günahlarını ikrar ettirir itiraf ettirir onları ona arz eder ve ra'a ennehu sonra bu kişi kendi nefsinde artık helak olduğuna kanaat getirince Fiyakolu Allah der ki: Setertuha aleke fit dünyada bu günahları senden örtmüştüm, dünyada da bunları setredip saklamıştım. Ve anne Aqfiru Halekeliyam işte bugün bu günahları senden mafrete diyor. Fiyuga kitab Hasanatihi sonra onun eline iyiliklerinin hasenatının yazılı olduğu kitap verilir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis sahihindadır. وَاَمَّا الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ Kafirlere ve münafıklara gelince فَيُنَادَى بِهِمْ ala ruusil الْخَلَائِقِ Herkesin gözü önünde onlara seslenilir. Mümin kulmasa hesaba çekildi. Allah onu yaklaştırır, onu örter ve sonra onunla kendi arasında birebir ona günahlarını ikrar eder. Kafir ve münafıklara ise Herkesin huzurunda bütün mahlukatın gözü önünde nida edilir ve şöyle seslenilir. Ha ulaillezine bu ala rabbihim. İşte Rablerine yalan söyleyenler bunlardır. Ela <gülüyor> lanetullah alzalimin. Allah'ın lanetleri zalimlerin üzerine olsun. Hesabın görüleceğine iman etmek İman esaslarının üçüncü ahirete imanın asıllarının üçüncüsüdür. Bütün kulların kardeşlerim öncekilerin ve sonrakilerin bu hesap günü hesaba çekileceği sorgulanacağı muhasebe edilecekleri temel mesele şu iki tanesidir. Öncekiler sonrakiler bütün millet mensupları her dinin etbağı şu iki mesele ile ilgili hesaba çekilecektir. Bunlardan birincisi onlara "Mada kuntum tabudun" dünyada iken neye tapıyordunuz, neye ibadet ediyordunuz sorgusu ile muhatap olacaklar. İbadet ettikleri şey nedir? İkinci sual Bime ecebtumul murselin Size gönderilen rasullere ne ile icabet ettiniz? Onlara nasıl karşılık verdiniz olacak? Birinci soru Mâ zâ kuntum te'budûn Neye ibadet ediyordunuz? Bu sorunun cevabı kardeşlerim tevhidin tahkikiyle olur. Sorgulanılacak olan esas mesele neymiş? Tevhid. Kime tapıyordunuz? Kime ibadet ediyordunuz? Tevhid ehli ancak bu, sorgul bu sorgulamadan selametle çıkacak. İkincisi, size gönderilen elçilere ne ile karşılık verdiniz? Onlara nasıl muamele yaptınız? Bu sorunun cevabını da sünnet ehli olan kimseler selametle verecekler. Kulların imtihana tutulduğu bütün meselelerin özeti işte bu ikisidir. Birincisi, Neye ibadet ediyordunuz? İkincisi Resullere nasıl karşılık verdiniz? Birincisi tevhiddir, ikincisi sünnettir. Birincisi la ilahe illallah'ın karşılığıdır. İkincisi de Muhammedun Resulullah'ın karşılığıdır. Birincisi ihlastır, ikincisi mutabattır. Allah'ın dini tamamı ile işte bu iki esas üzerine bina edilmiştir. Birincisi Allah'a ibadet etmek. ikincisi Allah'a sadece Resul'ün gösterdiği gibi ibadet etmek. Bunun dışında kulların sorguya çekileceği, sorulacağı daha pek çok şey var. Namazlarından sorguya çekilecekler. Namazlarıyla alakalı sorguları rahat ve selametli geçerse bundan sonrası onlar için daha kolay olacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam Tirmidhi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte oğullarından hiç kimse kıyamet günü şu beş şey hakkında sorguya çekilmeden yerinden kıpırdayamaz. Rabbinin huzurundan hiçbir yere ayrılamaz. An umurihi fime efna. Birinci sual ömrünü nerede tüketti? Ve an şebabihi fime eble. Gençliğini nerede harcayıp geçirdi? و عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه nereden kazandın ve nereye harcadın 5. soruda ve bildiklerin ile ne amel yapt diyor ki nbi sallallahu aleyhi ve sellem adem oğlumdan hiç kimse bu beş sualin cevabını vermeden yerinden kıpırdayamaz. Rabbinin huzurundan hiçbir yere ayrılamaz. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede geçirdin? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Ve öğrendiklerin ile ne amel ettin? Bu ve bunlar dışında daha pek çok naslarda sabit olmuş Hesabın neler ile alakalı olduğuyla olduğuna dair olan şeyler, bu hesap günü kulların hesaba çekileceği şeylerdendir. Bunların kardeşlerim örnekleri, açıklamaları, izahları, açık ve net suretleri kitapta ve sünnette çokça zikrediliyor. Çünkü bu esas Allah'a imandan sonra en önemli esas ya, bu en önemli esasın ayrıntısı da kitap ve sünnette. Allah'a imanın ayrıntısından sonra en fazla zikredilen meselelerdendir. Bu hesabın ardından insanlar yaptıkları amellerin karşılıklarını görecekler. Bu karşılık görme işi de ahirete iman etmenin kendisiyle tamam olacağı dört şeyin dördüncüsü. Hesabın ardından bir cezanın olmaz. Ceza hem mükafat hem ceza anlamındadır. Bir cezanın olmaz. İnsanlar diriltilecekler, hesaba çekilecekler, ardından da bu hesaplarına göre karşılık görecekler. Ya iyilik olarak ya kötülük olarak. Ya ceza olarak ya mükafat olarak. İşte bu ceza esasına iman etmek, cezanın olduğuna iman etmek ki cezanın olacağı yer cennet ve cehennemdir. Ahirete imanın kendisiyle tamam olacağı dört şeyin dördüncüsüdür. Cennet ve cehennem haktır. Yaratılmışlardır, bugün mevcutturlar, ebediyen defani fani olmayacaklardır. Cennet ve cehennem ile alakalı ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı budur. Cennet ve cehennem yaratılmıştır. Bugün itibariyle vardır ve mevcuttur. Ve ebediyen de fani olmayacak, yok olmayacaklardır. Cennet Rab tebareke ve teala'nın muttakiler için hazırladığı, mümin kulları için hazırladığı sakınanlar, ihsan edenler için hazırladığı nimetler yurdudur. Cennetteki nimetlerin ayrıntılarını Rabbimizin kitabında, Nebimizin sünnetinde çokça görüyoruz. Bütün bu ayrıntılara iman etmek, tafsili olarak bunları öğrendikten sonra bize vaciptir. Cennet, müminler için, muttakiler için hazırlanmış nimet yurdudur. İçinde ağaçların, bağların, bahçelerin, serin gölgeliklerin, pınarların, ırmakların ve nehirlerin, evlerin, köşklerin ve sarayların olduğu, yüksek yüksek koltukların ve köşklerin olduğu, içlerinde ehline, sahiplerine, efendilerine aşık, vurgun, el değmemiş, göz değmemiş kadınların ve eşlerin olduğu rahatsızlık vermeyecek, sarhoşluk vermeyecek içkilerin olduğu nimetler yurdudur. Allah tebaraka ve teala kendisinden sakınanlar için hazırladı. Ve bu bahsedilen, tasvir edilen, anlatılan şeyler haktır, gerçektir. Bugün nasıl hissediyorsak acıyı, tatlıyı Elimizle alıyor, gözümüzle görüyor, ağzımızla tadıyor isek cennet nimetleri de aynı böyle maddi, somut, gerçek nimetlerdir. Bahçeler gerçek bahçelerdir. Pınarlar gerçek pınarlardır. Nehirler gerçek nehirlerdir. Bu dünyadakinden daha gerçek. Gölgelikler gerçek gölgeliklerdir. Oturacağımız koltuklarımız, giyeceğimiz o lüks elbiselerimiz, evlendirileceğimiz o kadınlar hepsi gerçektir. Bunlara iman etmek ahirete iman etmenin kendisiyle olacağı şeylerdendir. Buna inanmayan ahirete inanmış olmaz. Allah Subhanahu ve Teala facirler içinde, münafıklar içinde, kafirler içinde bir azap yurdu hazırladı. Bu yurttaki ateşin alevleri de gerçektir. Oradaki kaynar sular da gerçektir. Oradaki zincirler gerçektir. Oranın ehline yedirilecek olan dikenler gerçektir. İçirilecek olan irinler gerçektir. Orada azabın olacağı, azabın tadılacağı, insanların bu azap ile gerçekten acı çekeceği gerçektir. Aşağılanacağı, aşağılanılacakları horlanılacakları, yüzlerine bakılmayacağı ve Allah Subhanahu ve Taala'nın kendilerine takdir ettiği kadar kimileri için ebediyen olacak bu azap gerçektir. İşte bu, bu cezanın olacağına, cennetin ve cehennemin olacağına, bunların hak olduğuna inanmak da ahirete iman etmenin dördüncü aslı, dördüncü mertebesidir. Öleceğiz, ardından dünyanın kıyameti kopacak, onun ardından mezarlardan tekrar dirileceğiz, onun ardından çetin bir hesap ile hesaba çekileceğiz, onun ardından da karşılık olarak ya Rabbimizin nimet yurdu olan cennete sürüleceğiz. Allah bana ve sizlere bunu nasip etsin. Amin. Veyahutta Allah tebaraka ve teala'nın azap yurdu olan cehenneme sürüleceğiz. Allah beni ve sizleri bundan muhafaza etsin. Amin. Rabbinizden isteyeceğiniz zaman cennet isteyin kardeşlerim. Sığınacağınız zaman cehennemden sığının. Allah'a dua etmek kolaydır. Rabb tebareke ve teala'ya yalvarırken uzun kafiyeli, alengirli sözlerle ona yalvarmaya... Hiç kendinizi yormayın, uğraştırmayın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: Allahım, inni es'elukel cenne ve Bundan daha büyük bir dua yoktur. "Allah'ım senden cenneti istiyorum ve cehennemden sana sığınıyorum." İş bitecek. Ondan sonra cennetlikler cehennemliklerin hallerini görecekler. Onlar onlar onların hallerini görecekler. Birbirlerine seslenecekler. Birbirleriyle konuşacaklar. Cennet ehli olanlar Allah Tebareke ve Teala'ya vadini yerine getiren Rab olmasından dolayı hamd edip övecekler. Cehennemlikler de pişmanlık içerisinde orada ebedi kalacak olanları ebediyen orada azap görmeye devam edecekler. Allah beni sizleri muhafaza etsin. Amin. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ Cennet ehli de cehennem ehline nida eder, seslenirler. En kad ma hakka. Cennet ehli cehennemliklere seslenip derler ki: Biz Rabbimizin bize vaad ettiği şeyi hak olarak bulduk. Fehel vecedtum ma vaada Rabbukum hakka? Siz de Rabbinizin vaat ettiği şeyi hak olarak buldunuz gördünüz mü? Bu da kendi başına bir azaptır işte. Cennetliklerin Rablerinin vaadini hak olarak görmeleri bu başlı başına bir nimettir. Onlara hitap edip onları bununla tahkir etmeleri de başlı başına onlara bir azaptır. Allah tebale ve teala bizi hepimize mu muvaffak etsin. Beşinci asıl olan ahirete imanın kendisiyle tamam olacağı bu dört mertebenin, bu dört esasın peş peşe sırasıyla zikredildiği birkaç ayet-i kerim. Ahirete iman etmenin birinci aslı neydi? Kıyametin kopacağına iman etmen. İkincisi öldükten sonraki dirilişe iman etmek. Üçüncüsü hesabın olacağına, sorgunun olacağına iman etmek. Dördüncüsü de cezanın, karşılığın yani cennet ve cehennemin olacağına iman etmek. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki Zümer suresinde 70 67'den itibaren okuyor. Ve ma kadarullah hakka kadri Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın kadrini yüceliğini hakkıyla bilemediler. Vel ardu cemian kabdathu yawm al kıyame. Kıyamet günü bütün yeryüzü tamamıyla onun avucundadır. Wes semawatu matviyatum <gülüyor> bi Gökler de onun sağ elinde dürülmüştür. Ve taala amma Allah tebâreke ve Teala onların şirk koşmalarından münezzehtir, yücedir. Ne zikredildi burada? Kıyamet günü yerler tümüyle onun avucundadır, gökler onun sağ elinde dürülmüştür. وَنُفِحَ فِي السُّورِ وَسُورَ اُفْلَنِرِ فَسَاعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Sonra Allah'ın diledikleri müstesna yerde ve gökte her kim varsa hepsi ölürler. ثُمَّ نُفِحَ ف۪يهِ اُخْرَى Sonra oraya bir daha üfrülür. فَإِذَا هُمْ kıyamun yanzurun. Sonra bir de bakarsın ki onlar kalkmış etraflarına bakınıyorlar. Bu hangi mertebe? İkincisi. Kıyamet oldu. Sura üfrüldü. Sonra Sura bir daha üfrüldü ve yerlerinden kalktılar. Ve aşraka'til ardü bi nuri rabbiha sonra yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanır. Allah tebaraka ve teala sual için, hesap için geliyor. Ve aşraka'til ardü bi nuri rabbiha sonra yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanır. Ve vudi'el kitabu ve kitaplar ortaya konulur. Ve ciye bin ve Nebiler ve şahitler de getirilir. Ve kudye beynehum bil hakkı ve hum la ve aralarında hak ile hükmedilir ve onlara hiçbir zulmedilmez. Bu neydi? Hesabın görülmesi. Ve vufiyet kullu nefsin amilet ve her can yaptığı amelin karşılığını tas tamam görür. Ve huve a'lemu bima Allah onların yaptıklarını en iyi bilen. Sonra, "Vsiq al-Ladin kafırı ilā jehannma Sonra kafirler zümreler halinde, topluluklar halinde cehenneme sürülürler. Hatta idaça uha derken oraya varırlar. Futihat abwabuha. Sonra cehennemin kapıları açılır. Ve "Qale luhum Cehennemin bekçileri onlara der ki: "Elem yetikum rusulun minkum? Size kendi aranızdan rasuller gelmedi mi? Yetluna aleikum rabbikum. Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve yunzirunakum liqa'a yawmikum Ve sizi karşılaşacağınız bu gününüzden. Bugünkü bu karşılaşmadan dolayı ikaz eden, uyaran rasuller gelmedi mi?" قَالُوا <gülüyor> Onlar derler ki bilakis geldi. وَلَاكِنْ حَقَّتْ kelimetul الْعَذَابِ alal kafirin Ancak ne var ki? Azap kelimesi kafirler üzerine hak ve gerçek olmuştur. قِيلَ دُخُلُوا اَبْوَابَ cehenneme خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onlara denir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin şimdi bu cehenneme. Girin cehennemin kapılarından. فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Büyüklenenlerin, kibirlenenlerin varacağı yer ne kötü bir yerdir. Vasikallezine takav rabbihim ilel cennete Rablerinden sakınanlar da ondan korunanlar da zümreler halinde, topluluklar halinde cennete uğurlanırlar. Onlar da cennete doğru sürülürler. Hatta <gülüyor> ida derken onun yanına gelirler. Vufihat ebvahuha. Sonra o cennetin kapıları açılır. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cennetin bekçileri derler ki onlara سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Selam olsun size Tıbtum Tertemiz oldunuz فَدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ içinde ebedi kalmak üzere Girin şimdi bu cennete وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اِلَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ Onlar da derler ki Bize yaptığı vaadde sadık olan Allah Övülmeye layıktır bize yaptığı vaadi yerine getiren, gerçekleştiren Allah'a hamdolsun. Ve bizi yeryüzünün varisi kıldı. Ve netebavva'u minel cenneti haythuneşa. Ve cennette bize istediğimiz yerlerde yerleşmemizi, iskan etmemizi burada yaşamamıza imkan sağladı. İşte bu amel yapanların ecirleri ne güzel Son ayet. Ve teral melâikete. Ve sen melekleri görürsün. Hafinemin min havli arşi. Arşın etrafında dönüp duruyorlar. Arşın etrafında toplanmışlar. Yusebbihune bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile tesbih eder dururlar. Artık iş bitti. Kıyamet koptu. İnsanlar dirildi. Hesapları görüldü cehennemlikler cehenneme sürüldü. Cennetlikler cennet, cennetle cennete uğurlandılar. Sonra melekler arşın etrafında Allah'ı överler, Allah'ı tesbih ederler ve kudiye beynehum bil hak. Artık herkes arasında hak ile hükmedilmiştir. Ve kîle elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve övgü hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır denilir. Sübhanekallahumma ve bihamdik